Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyorum hepinize. Sesim geliyor mu? Evet. Geçen hafta teknik sebeplerden dolayı yapamadık. Ee, i̇nşallah geçen haftaki dersi bugün yapmış olacağız. Bir telafi dersi yapmak durumundayız. Şu takdirde. <gülüyor> Bu akşam Endülüs'ün büyük alimlerinden, müfessirlerinden İbn Atiyye el Endülüs'inin el Maharrul Bajizini tanımaya çalışacağız. Önce İbn Atiyye kimdir? Onu kısaca bir görelim. <gülüyor> İbn Atiyye Bizim Gırnata dediğimiz bugün Granada diye bilinen Endülüs'ün e, e, Akdeniz'e yakın bir şehrinde doğuyor. Dünyaya geliyor. Oradan fotoğraflar. Evet. İlk tahsilini babasından alıyor. Daha sonra Endülüs'ün önemli ilim merkezlerinden ...dolaştığı yerleri görüyorsunuz. Bizim Eskülema zaten... ...çok azdır yani... ...başka şehirlere gitmeyen... ...bulunduğu yerde kalan... ...Osmanlı alimleri de böyledir. Bunun istisnaları vardır mesela... ...bu Suud Efendi gibi. Ama... ...genellikle... ...İslam coğrafyasının çok önemli yerlerini... ...dolaşmışlar. Mesela bu Su pek dışarıya gitmemiş ama... <gülüyor> Molla Gürani'nin gitmediği yer kalmamış neredeyse yani Şam, Halep, Kahire, Mekke, Kudüs tefsirini Kudüs'te yazmış mesela pek çok şehri dolaşmış. Eski ulemanın bu özelliği vardır yani buldukları yerlerde çok uzun süre kalmazlar. Dünyayı o günün eksik ulaşım imkanlarına rağmen şehir şehir diyar diyar İslam ülkesine dolaşmışlar. Meriye, yani bugün diye bilinen şehrin kadılığına getiriliyor. el muharrır vecizi de bu görevindeyken, yani kadılık görevindeyken yazıyor. Yine Endülüs'ten güzel fotoğraflar görüyorsunuz. Fihristi, önemli eserlerinden birisi yine. Buraları hızlıca geçeyim okursunuz. Metne gelelim. Murabıtlar, muvahhitler bu dönemlerdeki siyasi çekişmelerden bahsediyor. İbn-i Atiye'den önce bu bölgede Baki bin Mehlet ve Ebu Talib el-Kaysi'nin isimleri kayda değer olarak verilebilir. Baki bin Mahledin tefsiri rivayet tefsirler arasında önemli bir eserdir. İbn-i önceki tefsirleri görüyorsunuz burada. Şimdi tefsire geçelim. Önemli olan bu. Tefsirin adı El-Harrarul Veciz Fi tefsir Kitabil Aziz. Hem dirayet hem de ribayet yöntemi ile yazılmıştır. Ee, İbn-i e, İbn Atıya Münekkit bir alim, muhakkik bir alim. Dolayısıyla e, böyle görüşleri sadece verip ge geçmemiş. Taberi gibi kendi tercihlerini yapmış, tenkit süzgecinden geçirinden geçirmiş. E, Lugat ve Nahib önemli. Arkadaşlar şunu unutmayın. Yani e, El-Muharrarul-Veciz için şu cümleyi mutlaka aklımızda tutmamız gerekiyor. Doğuda Zemahşerinin keşafı neyse batıda da İbn-i El-Muharrarul-Veciz'i odur. Yani özellikle Nahvi açıklamalarda e, doğudaki tefsirleri nasıl Zemahşeriyi etkilemişse, e, Razi'nin tefsirini, Beydavi'nin tefsirini, Nesab'in tefsirini vs. Dirayet tefsirlerini nasıl etkilemişse, Batıda da İbn-i Atiye'nin el-muharrır vecizi batıdaki tefsir yazımını etkilemiştir, literatürünü etkilemiştir. Bunun en önemli örneklerinden birisi, burada şimdi zikredilecek mi bilmiyorum ama Kurtubi'nin tefsirinin e, temelinde İbn-i Atiye'nin bu tefsiri vardır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Yani Kurtubi'nin tefsiri İbn-i Atiye'nin bu el-muharrır vecizine dayanır. Karşılaştırın elinize bir el-muharrır veciz alın bir de Kurtubi'nin tefsirini alın özellikle lugavi meselelerde hemen hemen yani yüzde seksen yüzde doksan İbn Atiye'ye itimat etmiş hatta e, İbn Atiye'de bir maliki, fakihidir kadısıdır dolayısıyla Kurtubi e, fıkhi meselelerde dahi e, İbn Atiye'nin e, yolundan izinden gitmiş ondan çok iktibas etmiş ismini çok az zikretmesine rağmen İbn Atiye'den bolca alıntılar yapmış tabi Kurtubi'nin tefsiri el muharrır ül e göre çok daha hacimlidir. Ee, İsraili tefsir, İsraili rivayetler konusunda hassas davranmış, çok fazla almamış Ve önemli bir husus daha. İşari e, tefsire e, sert bir şekilde karşı çıkan müfessirlerimizdendir İbn-i el-Endelûsî. Kitabının tefsirinin başında önemli bir mukaddime var. Bunu da söylemek lazım. <gülüyor> Bu mukaddimeyi e, İbn-i Atıya'nın El-Muharrarul-Vecizi'nin başındaki mukaddime ile e, Kitab-ül Mebani diye bilinen bir başka e, eserin mukaddimelerini bir araya getiren Arthur Cefri bunları neşretmiştir. Fakat Suudi Arabistan'da bir yapılmış yüksek lisans tezi görmüştüm. Sırf bu cefri'nin tahkikinde yaptığı hataları hatta tahrifleri biraz da kasıtlı olarak onları inceleyen bir çalışmada yapılmıştı. Fakat bu mukaddimeten fi u Kur'an önemli bir eser. Yani batıda e, tefsir tarihini etkilemiş, tefsir yazımını, tefsiri bakış açısını etkilemiş bir eser. Şimdi arkadaşlar Lokman suresinden hangi ayetler bakalım? 12 ile 19. ayetleri Allah nasip ederse okuyacağız. Ayetlerin mealini vermeme gerek var mı? Yani e, mealleri basit zaten, yanında da Türkçeleri var. İster misiniz kelime kelime meal yapalım? Yani istersen sefsire geçelim doğrudan. Zaten ayetlerin meallerini e, burada da görürüz. Es-Seydübillah. Bismillah. وَلَقَدَاتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ <لِلّٰه> Biz lokmana hikmeti verdik ve dedik ki Allah'a şükret. وَمَنْ يَشْكُرُ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنْهِسِ Zira kim şükrederse Allah'a kendisi için şükretmiş olur. O man kefara kim inkar eder nankörlük ederse. buradan nankörlük şükrün zıttı olması hasebiyle daha uygun olur. O manayı vermek. Allah'a inallaha gün hamid. Bilsin ki Allah çok zengindir ve hamiddir, hamde el layıktır. Dolayısıyla Allah'ın ona hiçbir şekilde ihtiyacı yoktur. Ve iz قال لقمان Hani hatırladı ki Lokman oğluna demişti ve yeyizuhu ona vazu nasihat ediyordu. Ya buna yelah tushik billah. Ey yavrum Allah'a şirk koşma diyordu. İnne şirke zulmün azim muhakkak ki şirk büyük bir zulümdür. Değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi Lokman Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de ismi zikredildiği halde peygamber olup olmadığı hakkında ...sarahat olmayan yani peygamber olma ihtimali olan ama peygamber olduğuna dair... ...sarih bir ifadede olmayan üç kişiden biridir. Diğerleri e, Hazreti Üzeyir ve Zülkarney. Onların da kıssalarına bakıldığında peygamber olma ihtimalleri var gibi görünüyor. Ama ismen e, daha doğrusu vasfen e, nebi diye onlardan bahsedilmiyor ya da Resul olarak... Lokman Aleyhisselam hakkında ibadetlerde anladığımız şudur: Lokman Aleyhisselam bir Afrikalıdır, siyahi bir insandır, hikmetli konuşan bir insandır, özlü sözleri olan bir insandır, bilge bir insandır. Bunun dışındaki bilgiler yani bir takım teferruattan ibarettir. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Lokman'ın öğütlerinden ...bahsediliyor Lokman suresi var. Şunu anlıyoruz ki buradan hani Lokman'dan bilgi verildiğine göre ve kim olduğu da açıklanmadan doğrudan mevzuya girildiğine göre... ...Lokman aleyhisselamı e, cahil yarapları biliyorlardı, tanıyorlardı. E, dolayısıyla hani Lokman'dan bahsediyorsun ta kim bu Lokman diye bir soru e, sorulmuyor... Ee, müşrikler tarafından ya da itiraz edilmiyor böyle birini tanımıyoruz diye demek ki Lokman e, Aleyhisselam hakkında bilgileri vardı bu insanların şimdi bakalım i̇bn ye ne diyor Lokmane Lokmanu aslında Lokmane değil de Lokmanu diye okumak lazım mübteda çünkü Lokmanu raculun hakimun Hakim, bilge bir insandır. Lukmanu diye olacak arkadaşlar. O oh, hareket düzeltirseniz iyi olur. Bu arada biraz daha metni büyüttüm. Böyle sanırım daha iyi. İhikmetillâhi teala. Allah'ın kendisine verdiği hikmet sayesinde hikmetli hakim bir kimsedir. Vahiyya savabu, peki hikmet nedir? Şimdi hikmetin tanımını yapıyor. وَهِيَ الْصَوَابُ فِي ve وَالْفُكْهِ فِي الْد۪ينِ وَالْعَقْلِ Bu da hem itikadi meselelerde hem de dinde kavrayış, tefakkuh meselesinde hem de akli meselelerde derin bir kavrayış sahibi olmaktır. affederseniz ee, doğruyu doğruya ulaşmaktır as-savav yani doğru inanç e, ve doğru düşünce fid dini vel akıl diyor ee, yani hikmetten arkadaşlar benim anladığım mesela bir hikmete men yaşa ayetinin tefsirine bakarsanız el hamdu efendi yanılmıyorsam 17 tane tanım verir ee, hikmet nedir bununla alakalı Hepsinin e, mecmuundan sonra onları verdikten sonra der ki bütün bunlardan anlaşılan şudur ki hikmette iki şey var bir sahih bilgi iki e, salih amel yani sahih bilgi üzerine e, kurulmuş e, salih ameldir. Yani bilgi eylem bütünlüğüdür. Doğru bilgi ve doğru eylem demektir. Mesela 3. asır alimlerinden i̇bn Kuteybe'nin şu sözünü hatırlıyorum. Cami'ül Beyan, İbn-i Abdülberd'in kitabından Cami'ül Beyan'ül İlmi ve Fadlihi, değil mi? Öyleydi kitabın adı. Orada i̇bn Abdülber, Cami'ül Beyan'ül İlmi ve Fadlihi de i̇bn Kuteybe'den şu sözünü aktediyor. La yakunur raculu hakimen hatta yaamel bi ilmihi. İbn Kuteybe diyor ki la yakunur raculu hakimen hatta yaamel bi ilmihi. Ki şey amel etmedikçe hakim diye isimlendirilmez. Yani sadece ilim yetmiyor. Yani her alim hakim değildir. Her hakim alimdir ama her alim hakim değildir. Her hikmette bir ilim vardır ama her ilimde hikmet olmayabilir. Hikmetin pratik bir boyutu da var. Vaktulife <gülüyor> ihtilaf edildi. Hel huve nebiyun ma'azalik Yani o bir peygamber midir? Bu hikmetle birlikte hakim olmasıyla beraber yani hakim olduğu biliniyor ama aynı zamanda Nebi midir? Ev racunun salihun fakat. Yoksa sadece salih bir insan mıdır? Burası ihtilaflı. Fekâle Nubuatihi ikrimetû ve şa'biyyû. İkrime ve Şabi peygamber olduğunu söyledi. Ve kâle bi'salâhihi fakat mücahidun ve gayruhu. Mücahit bin Cebir ve diğer alimler, bir kısım alimler, daha doğrusu, onun salih bir insan olduğunu söylediler sadece yani peygamber değil salih bir insan. Vakalıbn Abbas'in radıyallahu anh. İbn Abbas dedi ki: "Seme'tu'n-Nabiyye sallallahu aleyhi ve sellem يقول. Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam şöyle söylerken işittim: "Lem yekun Luqmanun nabiyyan. Luqman peygamber değildi. Velakin kana abdan Kefirat tafekkuri Fakat çok tefekkür eden bir insandı." hasena yakin yani Allah'a yani imanı çok sağlamdı yakin yani imanın e, zirvesi Allah'a güvenin teslimiyetin zirvesi ahabballaha faahibuhu Allah'ı sevdi Allah da onu sevdi femenna alayhi bil hikmeti ve Allahuna e, hikmet ile bulunduğu. bulundu ve khayyerehu ve onu seçti fi an yec'alehu halife'ten hükmü bil hakki onu hak ile hükmeden yani doğru kararlar veren bir halife e, olarak onu e, tercih etti, olmasını tercih etti. Yani konuştuğu zaman, hikmetli konuşan, bir şey yaptığı zaman doğru ameller işleyen bir insandı. فقال ya Rabb dedi ki Ey Rabbim in khayyartani kabiltül afiyete ve teraktül belâe Ya Rabbi, eğer sen beni muhayyer klersa, ben afiyette olmayı, yani sağlık saat içerisinde, huzur mutluluk içerisinde olmayı tercih eder, belalara, miinetleri, sıkıntıları terk etmek isterim. Beni muhayyer kılarsan o seçimi bana bırakırsa. وَاِنْ عَزَمْتَ عَلَيَّ فَسَمْعًا وَطَعْتًا Eğer benim hakkımda kesin olarak bir karar verirsen, eğer beni muhayyer bırakmaz da sen verirsen hakkımdaki kararı, bana da sadece itaat etmek düşer. Kesinlikle itaat ederim. inneke سَتَعْسِمُن۪ي Zira sen beni koruyacaksın. Korursun buna güvenim tamdır dedi. Bakana kadıyen bir beni ile İsrail olarak arasında kadı idi. Kadılık yapıyordu. Nubiyen esvede. Nubiydi bugün Mısır'da. Bunlar bir ırktır yani Güney Mısır'da. Nubiler deniliyor bunlara. Ve e, siyahi insanlar e, içerisinde hakikaten ee, bunlar e, şeydir yani daha e, onların içerisinde e, fiziki açıdan daha güzeldirler. Değişik bir e, ırk siyahiler içerisinde, nubiler. Esvede siyahi, zenci e, muşak kakar ricleyni zâ meşafira. Yani ayakları e, açık Geniş, geniş tabanlı ve parmaklarının arası açık, yani büyük ayaklı, geniş tabanlı ve kalın dudaklı. Zencileri, siyahileri düşünürseniz kalın dudaklıdırlar. O da öyle. Kâlehu Sa'idüb'nül Müseyyebi. Bunu Said bin Musayyeb dedi. Ve mücahidun ve ibn-i Bunların görüşü. وَقَالَ لِهُ رَجُلُونَ Bir adam ona dedi ki, yani Lokman aleyhisselama, وَقَالَ لِلُوْمَانَ رَجُلُونَ كَانَ قَدْ رَعَى مَعَهُ الْغَنَمَا Onunla birlikte koyunları gülüyordu bu adam. Lokman aleyhisselama sordu, مَا بَلَغَ بِكَ يَا لُقْمَانُ مَا اَرَى Ey Lokman dedi, seni bu duruma çıkartan, yükselten, ulaştıran, Nedir ne yaptığında ulaştın? Kale sidkul hadisi ve samtu amma la yaghni. ama la yani. Doğru sözlülük ve beni ilgilendirmeyen konularda susmaktır dedi. Ve Kalb ibnul Musayyeb, dedi ki: Kanemin Sudana, kanemin Sudan Misr minen Nubati. E Nubilerdendi Mısır'ın Sudan'ındandı yani Güney Mısır'dandı. Sudan aslında kelime olarak gayrı musariftir. musarifler normalde kesir almaz değil mi? Ama min Sudani Misr dedim. Neden Sudane demedim? Sorum anlaşıldı mı? Sudan kelimesi gayrimusariftir. Buna rağmen hani min sudani diye, oku, min diye okumam gerekirken gayrimusarifler kesri almaz. Min sudani Mısra diye okudum. Güzel. Gayrimusarif kelimeler iki durumda, iki takdirde musarif olurlar. Bir e, elifliam alırlarsa iki muzaf olurlarsa burada muzaf olmuş. Sudani i Mısır'a. وَقَالَ خَالِدُ بْنُ الرَّبِيعِ كَانَ نَجَّارًا marangozmuş وَقْبِي لَكَانَ خَيَّاتًا terzi olduğu da söylendi. وَقْبِي لَكَانَ رَائِيًا çoban olduğu söylendi. Bunlar hiç önemli değil. وَحِكَمُ لُقْمَانَ كَثِيرَةٌ مَأْثُرَةٌ Lokmanın hikmetleri çoktur, yaygındır kılla lehu ve ona soruldu ki insanların en kötüsü şerlisi hangisidir? Kâle dedi ki: "Allahü Vâli, in-ra'hum nasu musi'an? İnsanların en kötüsü o kimsedir ki insanlar onu gördüklerinde ya yani kötü bir iş yaparken insanlar onu öldür gördüğünde hiç utanmaz, aldırmaz. Yani kötülüğünü de alenen yapan insanlardan utanmayan, çekinmeyen insandır dedi. Metne bir bakalım ne kadar var. Evet. O. Oh. Bayağı var. Biraz hızlanalım o zaman. وَقَوْلُهُ تَعَالَا اَنِشْكُرُ <Sessizlik> Enişkür sözü Cenab-ı Hakk'ın. يَجُزَنْ <Yüzün> تَكُنَاً bir mevzu i'nispin. Burada en mehallen mansub olabilir. Ala iskat-i cerri. harf cerrin düşürülmesi üzere. O zaman ne olur? Ey bi enişkur. Yani Allah'a şükret. Demek suretiyle ona hikmeti vermiştik. Manasına gelir. Ve cu'zente kunu mufessiraten. Buradaki mufessira da olabilir müfessir olursa ne olur? Ey kânet hikmetuhu daireten aleyh şükrilillah. Yani hikmeti verdik diyor ya, o hikmet nedir? Yani tercüme derken de ben buna uygun olarak tercüme etmiştim girişte. Yani Allah'a şükret sözünün kendisi hikmetti. Dolayısıyla hikmet Allah'a şükretmektir, teşekkür edebilmektir. Ee, Ey kânet hikmetuhu daireten aleyh şükrilillah. ومعانيه وجميع العبادات والمعتقدات ااا او زمان ومعانيه وجميع العبادات جميعه وجميع العبادات والمعتقدات جميع العبادات والمعتقدات dağlıtın fi şukrillahi taala ve maani ve tüm ügabatları ve ümtekatları dağlıtın fi şukrillahi taala ee, Allah'a yapılan kullukların tamamı ve e, sahih itikadın tamamı da yine nedir Allah'a şükür cümlesindendir yani namaz kılmak da bir şükür ifadesidir teşekkür ifadesidir Allah hakkında sahih bir inanca sahip olmak da yine Cenab-ı Hakk'a olan şükrün bir ifadesidir. ثُمَّ اَخْبَرَ تَعَالَى Sonra Allah Teala haber verdi ki اَنَّ الشَّاكِرَ حَظُّهُ عَا۪يدٌ عَلَيْهِ Şükreden kimsenin bu şükrünün faydası kendisine döner, kendisi için şükreder. وَهُوَ الْمُنْتَفِعُ بِذَلِكِ Ondan faydalanan olur? Vallahu Teala vallahi yazmış yanlış o vallahu Teala pardon yanlış değil durun bir dakika Sın makbera Şakira dedi ya, diyya şakiraya o zaman mutaf olacak Sın makbera Teala enne şakirah vallahi ve enne Allah Teala ganiyunen yani Allah e, şükürden müstağni olduğunu şükre muhtaç olmadığını beyan etti fela Yenfauhu şükrül ibadeti. Kullarının şükrünün ona bir faydası olamaz. Hamidun fi nefsihi. Yani kendi zatında zaten övülmeye layıktır. Fe la yedurruhu şükrül Dolayısıyla inkar edenlerin küfrü ona zarar vermez. Ve hamidun. imana. Bakın orada Mahmud ay yazıyor gördünüz mü? Mahmud ay ve hamidun بمعنا mahmudin biz hafızlık yaparken böyle aramızda bir takım latifeler yapardık. Mesela hafız arkadaşlar vardır eminim aranızda. Kur'an'da tabanca kelimesi geçer mi diye sorardık. Tabanca kelimesi geçiyor değil mi hafızlar? Tabanca kelimesi nerede geçiyor? Hafız yok mu içinizde? Hafızların bilmesi lazım. Olur mu geçiyor Kur'an'da tabancak kelimesi? Evet Hülya Hanım bekliyoruz. Var dediğinize göre. Meryem suresinde Meryem suresinin ikinci sayfasında son ayetlerde ne ne geliyor? Gülya Hanım bekliyorum. He. Ama ankara, ankara asfaltı çıktı. Ankara asfaltı nereden geliyor? İnne ankaral asfati. İnne ankara al asvati. Bak Ankara asfaltı da var. İnne ankaral asvati. La sotu'l hamir. <gülüyor> ankara al asvati Ankara asfaltı var. Yani de Meryem suresinde rutaben janiye ve huzzi ileyki bi cez'in nakhlati tusakitu aleyki rutaben janiye ayet-i nur tabence tabanca yani şimdi burada da Mahmut ay'ın geçtiğini gördük ve hamidun bi mana mahmudin <gülüyor> Hamid mahmud demektir. Yani fa'il vezni bazen fa'il manasında olur, bazen mef'ul manasında olur. Burada mef'ul manasında olduğuna işaret etmek için bunu söylemiş. Hamid öven değil, övülen manasındadır. Ey huve mustahik bun zâlike Yani o buna kendi zatıyla zaten layıktır demektir. Yani siz hamd etmeseniz de o hamiddir demektir. Elhamdülillahi Rabbil aleminin tefsirinde... Sufilerin güzel bir yorumu vardır. Derler ki elhamdülillah hamd Allah'a mahsustur demek Allah'ı layık ve cihile ancak yine Allah hamd edebilir demektir. Yani Allah'ı hamd etmek yine Allah'a aittir demektir. Allah'tan başkası onu layık ve cihile hamd edemez. Niye? Bütün evsafıyla tanıyamaz insanlar. Bunu layık ve cihile hamd edebilmek için tanımak gerekiyor. Laik-i veciyle tanıyamayınca e, laik-i de hamledilmiş olmaz. Bu manayı destekleyen bir sahih hadis-i şerif vardır Efendimiz Aleyhisselam'ın duası. Sübhaneke la nuhsi aleyke sena'a ala nefsik e, hadisi de bunu destekler. Ve huva mustahikkun zâlike bizâti ve sıfatı hem zâtiyle hem de sıfatlarıyla buna zaten layıktır. <tuhaneke> la ve kavluhû <tuhun> ve iz qala ve iz qala sözü ihtimel an yekun takdiru vezkur iz qala burada takdir vezkur iz qala yani dediği zaman hatırla demektir ve ihtimel an yekun takdiru takdir şöyle de olabilir ateynahu'l hikmete iz yani o şöyle dediği zaman ona hikmeti vermiştik. Wa iktasara bununla ihtisar etti li delaleti'l mutaqaddimi Daha önceki daha önceki buna daha önce geçen ayet buna delalet ettiği için Yani daha önce ne geçti? İsmi geçti. Daha önce ismi geçti ve ona hikmet verildiği geçti. Onun için tekrar etmedi yani. bu izkale orada e, yani ve a'teynâul hikmete izkale demesine gerek duyulmadı. Çünkü daha önceden bu geçmişti ona hikmet verildiği ve hikmete binaen bu tür hikmetli sözleri söyledi. Zaten daha önceden geçmişti. Vasmu ibnihi vasl ederek okuyacağız bunu. Vasmu ibnihi sahranu o dunadı sahrandır. Vakra nafun ve Abu Amr ve Ibn Amr ve Hamzatu al-Kisa'i ve Abu Bakrın an Asım. Ya bunei, ya bunei, bilşdi ve kesi fili. Ya bunei di okumuşlar fi'selesete ala idgham ihtilya ayni fi'l-ukhra iki ya'dan birini diğerine idgam ettirmek suretiyle bakara hafsun ve mufaddil mu okuyan arkadaşlar mufaddil ya da mufaddal an asim asim'in talebesi mufaddal dir herhalde mufaddal Asım'dan ya biz ve vel fethi yokmuş Bizim kıraatımızda böyledir. Biz selâfeti her üç ayette de. Ala kavlike ya buna ve ya hulama Burada ya buna ya hulama dediğim gibi diyor. Orada sanki elifaz etmiş gibi oluyor. Ve kara ebnu ebi barrate an ebi kethî an ibni Bu da yine kıraat imamlarımızdan sıkunil ya yani ya bu ne o ya bu ne ye İna ha veya bu neyina bir kesi yani birincisinde ya bu ney? diye sükunlu, ikincisinde ise ya bu neyye, ya bu olacak bu diye hareket yanlış bir kesri ya bu neyi veya ya bu ne ye Üçüncüsünde ise bir filya'i. Yani üç farklı okuyuş var İbn Kesir'den. Birinci ayette ya buney, ikincisinde ya buney, üçüncüsünde ya buney. Varuvyan, varava anhu kun bulun sükuni fi'lula ve sâlisati. Kun birincisinde ve üçüncüsünde yani ayetlerde sükun cezimli halini e, okudu. Sükun Halin e, okudu. Ve bir kesril vüsta e, ve ortası meksur. Ya buniy olur o zaman. Ya buniye gibi. Ve zahiru kavli inneşşirkele zulmün azim inneşşirkele zulmün azim sözü. Ennehu bunu zahirin nedir? Ennehu min kelami lukmana. Şimdi bu sözü kim söylüyor? Zahirden anlaşılıyor ki bu söz lukmanın sözüdür. Ve ihtimul en yekune minallahi Teala. Bunun Cenab-ı Hakk'ın bir haber olması mümkündür. مُنْ قَطِعًا مِنْ كَلَامِي لُقْمَانَ مُتَّصِلًا fi فِي <الْمَانَة> el-mana. Ee, yani Lokman'ın sözünün bitirilip bu araya Allah Teala'nın sözünün e, bitiştirilmesi ve bu şekilde manayı teyit etmesi bakımından böyle düşünülebilir diyor. Yani اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمُنْ عَظِيمُ sözü Lokman Aleyhisselam değil de Cenab-ı Hakk'ın da olabilir diyor ve yiydu hadha hadis ve yiydu diyeceğiz bunu teyit ediyor ne teyit ediyor al hadisul efendimiz aleyhisselamdan nakledilen hadis bunu teyit ediyor neymiş o hadis ennehu lamma nazalet sallallahu aleyhi ve sellem lamm bu ayet nazil olunca ki ne demek الذين آمنوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولَٰيكِ لَهُمُ الْاَمْنَهُمْ muhtedun, iman edip de imanlarına zulmü karıştırmayanlar var ya, işte onlar için e, emniyet, güven, huzur vardır ve onlar doğru yoldadırlar. Ayeti nazil olduğunda sahabe-i dediler ki, ya Resulullah o zaman biz hap yuttuk. Yani e, hangimiz zulmetmiyoruz, haksızlık yapmıyoruz eğer buradaki zulüm haksızlık manasındaysa, hangimiz zulmetmiyoruz, haksızlık yapmıyoruz ki imanımıza mutlaka az ya da çok bir zulüm lekesi bulaşıyor. Dolayısıyla biraz ağır geldi bu ayet Kerim onlara. Eşfaka ashabı Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe-i kiram, sahabe-i Kiram'a zor geldi bu ayet-i kerime. Korktular yani, eşfaka korktular. Ve kalu dediler ki, Eyun lem yazlim. Ya Rasulullah hangi zulmetmiyoruz ki? Efendimiz Allahü Teala, inna şirkelât zulmün azîm. Allah Teala bunun üzerine zana. İnna şirkelât zulmün azim ayetini inzal buyurdu. Fakat yana işfa kuhum. Böylece onların korkuları yatıştı. Yalnız başka rivayetlerde benim hatırladığımda şöyle, Efendimiz Aleyhisselamın kendisi, yani bu ayet kelimesi daha önce de nazır olmuş, inna şirkelât zulmün azîm. Kendisi diyor ki buradaki zulüm, Enam Suresi'nin kâyette geçen zulüm. Şirk manasındadır. Lokman'ın oğluna dediğini okumuyor musunuz? İnneşşirkele zulmün azim demiştir diyor. Dolayısıyla şirk büyük bir zulümdür. Zulmün kendisidir. Ellezine amunu bu yerbüs imanuhum bir zulmin demek bir şirkin demektir. İman edip de imanlarına şirki bulaştırmayanlar demektir diyor. Efendimiz Aleyhisselam benim hatırladığım bir rivayette. Kâlel fakihul imamul kâdi. İbn Atiye dedi ki Şimdi bu El-Fakihul İmam el bunlar daha çok bu alimlerin talebelerine ait ifadelerdir. i̇bn talebesi muhtemelen istinsa ederken bu tefsiri i̇bn kendi görüşlerini ifade etsin diye Kâle El-Fakihul el Imam El-Kadî ifadesini kullanıyor. Yoksa bir insanın kendisi hakkında böyle bir ifade kullanması biraz bocuk ve tekebbüre girer. Vernmeysken işfakı, bi an yokuun zarak xhabırın min Allah Teala, Yurki onların bu korkularını yatıştırması, bu bu bilginin, bu haberin Allah katından olmasıyla ancak mümkün olur. Vakad yeskunul işfaku bi an يَذْكُرَ اللّٰهُ ذَلِكَ عَنْ عَبْدٍ قَدْ وَصَفَهُ بِالْحِكْمَةِ وَالْسَدَادِ Şimdi bu korkunun yatışması nasıl olur? Bir, Allah'ın haber vermesiyle yani inne الشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظ۪يمِ ifadesi Allah'ın sözüdür. Bu Allah'ın sözüyle delil getirilmiş olur. Bir de وَقَدْ يَسْكُنُ الْاشْفَاقُ o korku yine yatışır neyle bi en yez kuralahu Allah bu sözü zikretmiştir nakletmiştir aktarmıştır kimden an abdin kad vasafahu bil hikmeti ve sadadi hikmet ve doğrulukla dürüstlükle vasıflandırdığı bir kulunun sözü olarak da nakletmiş olabilir. Anlaşıldı mı? Az önce de söylemiştik ya yani inna shirke le zulmun Hakk'ın sözü de olabilir. Hz. Lokman'ın sözü de olabilir diyor. Şimdi 14 ve 15. ayetleri okuyalım. Seyyidümle ve vassaynel insane bir değil. İnsana ana babasına yilik yapmasını, iyi davranmasını tavsiye ettik. Hameletu ummuhu vehnen ala vehnin Annesi onu zira sıkıntı üstüne sıkıntı zafiyet üstüne zafiyet ...ile doğurdu. ...vehnen ala vehnin... ...vefisaluhu fi ameyni... ...ve onun sütten kesilmesi de... ...iki senede olur. ...enişkür li... ...velibâledeyk... ...yani Allah... ...ne diye vasiyet etti... ...insana enişkür li... ...velibâledeyk... ...bana... ...ve anne babana şükret. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de e, kendisiyle birlikte iyilik yapılması gereken insanlar olarak özellikle anne babayı zikrediyor. Mesela ve kadere rabbuke elle illa iyahu ve bil validayni ihsana. İsra suresindeki bu ayetten de bunu anlıyoruz. İle gelmesidir. Dönüş yalnızca anadır. Bu in cehedeke ale en Eğer bana şirk koşman konusunda ee, seni zorlarlarsa seninle uğraşırlarsa ne şirk koşman ma o şeyle ki leyse leke bihi ilmun senin kendisi hakkında bilgi sahibi olmadığın konuda anlaşıık koşmanı isterlerse fala tutağma asla onlara itaat etme o sahibi muaf dünya maruf ama dünyada onlarla güzelce geçin. Kabalık yapma. O tabii sebebimen anabe iley ve benim yoluma yönelen bana yönelen kimsenin yoluna tabi ol. Sınma ile yemarca Sonra bilin ki dönüşünüz yalnız banadır. Öne büyükum yemakün tüm teamelun. Ben de sizin dünyada iken yapmakta olduklarınızı kesinlikle bildireceğim, haber vereceğim. Ha tan ilayetani. Bu iki ayet okumuş olduğumuz hikayet. İtiradun. Ne demek burada itirazın? Esna, vasiyeti lokmanı. Lokman Aleyhisselam'ın vasiyeti esnasında, vasiyeti sırasında yapılmış bir itirazdır. Buradaki itiraz ne demek? Türkçedeki itiraz manasında mı? Tenkit, eleştiri manasında mı? Tam Türkçesi nedir? Mesela cümleyi muhterize dediğimiz bir cümle var. Cümleyi muhterize. Ne demek? Tam Türkçesi. Cümleyi muhterize. Tam Türkçesi ne demek? Yok. Yani açıklama değil de ara cümle diyoruz buna. Ara cümle. Cümleyi muhterize. Tam Türkçe karşılığı ara cümledir. Burada da ehtiraz yani bu ara cümledir. Hz. Lokman'ın sözlerinin arasında Cenab-ı Hakk'ın e, kendi sözleridir. Dolayısıyla bir ara sözdür. Çünkü bu iki ayetten sonra Hz. Lokman'ın sözleri devam edecek. tavsiyeler olduğuna. oğluna. Ve veccehet taberiyyu Bi Taberi ise diyor, bunu şöyle yorumladı. Dedi ki, bu iki ayet de yine Lokman aleyhisselamın sözlerinin manası, yani onun söylediği sözlerin e, manasıdır bu sözler yine ve onun kastettiği cümlelerdir. Yani... Lokman yine buna benzer şeyler söylemiştir. Ve zâlike gâyrû müteveccehim. Ama bu doğru değil diyor İbn-i Atiye. Yani Taberi'ye göre bu iki ayet, i̇bn Atiye, affedersin Lokman Aleyhisselam'ın sözü de olabilir ama İbn-i Atiye bu görüşüne, muhalefet ediyor. Diyor ki sebebini açıklıyor. La inne kavnal ayate in fi sha'ni bin Abi Kasim. Hasbema hasbema zikruhu ba'du. Çünkü biraz sonra açıklayacağım üzere bu iki ayetin Sad bin Abi ve Kas hakkında inmiş olması onunla ilgili olması Yudayifu antekune mimma qaleha lokmanun. Yani bu sözü lokmanın söylemiş olma ihtimalini zayıflatır. Çünkü saat bir vakas hakkında inine dair rivayet var diyor. Ve innemelzi yeshbehu, anhu iatradu, athena muayzati. Burada yeshbehu demek, yani doğruya en yakın görüş demektir. Dersteyim eli tam dersinde. Evet. Evet. İbn-i Taberi'nin bu görüşüne karşı çıkıyor. Diyor ki وَاِنَّمَا لَذ۪ي يَشْبَهُ Yani benzeyen, neye benzeyen? Doğruya benzeyen. Mesela İbn Kesir'de filan e, geçer bu ifade. Bu daha eşbahuder. En benzeri budur. En benzer ne demek? Yani doğruya en benzer. En yakın Türkçe'de e, en yakın diyoruz. ve innama Yani doğruya yakın olanı diyebiliriz. Doğruya benzer demiyoruz da Türkçe. Doğruya yakın olanı. Şudur ki en ne o? İtiradını Hazreti Lokman'ın e, tavsiyeleri arasında yapılmış bir Ara, verilmiş bir ara cümledir. Oleyse zârike bi-mufsidin l-evveli minhâ velâ lil Bu da ne e, birincisini, yani ne öncesini ne de sonrasını ifsad edici bir şey değildir. Yani bu ayetlerin ne makabini ne mabadini ifsad edecek, bozacak bir mana değildir. Yani ara cümle girmiş, burada ee, çok böyle sırıtıyor diyebileceğimiz bir şey değil. Çünkü manası birbirleriyle irtibatlı. Ne önceki ayetlerin manasını halel getiriyor, bozuyor insicamı ne de sonraki ayetleri. Bel, <gülüyor> birekis lemmâ feragam min hâteynil âyeteyni. Birekis o iki ayet bitince âdeylel mev'izati ala takdiri Idmar İdmâr takdiriyle ala tariqi idmari ve kale ala takdiri idmari ve kale eydan lukmanum ayette nasıl geçmişti bir sonrakinde Bir saniye Mustafa açayım da oradan daha net söyleyeceğim şimdi. Şu ayetleri takip etmemiz lazım buradaki idmarı anlayabilmek için. Şimdi... İlk ayetlerde ne dedi arkadaşlar? ve ezqale lukmanu libnihi. Lokman oğluna dedi ki. Şimdi buradaki idmarı anlayacağız. Yalnız bir sayfa üste gelmemiz lazım. Idmar ne demektir arkadaşlar? Idmar. Idmar ne demek? Zamir. Burada o mana çok uymayacak. İdmarın tam zıttı olan kelime nedir Arapçada? Molla arkadaşlar dinlemiyorlar herhalde. Mollalar olsa cevaplamaları gerekir bunu. idmarın tam zıttı ızhardır arkadaşlar. Idmar gizlemek demek. Çoğunlukla bu e, zahir ismi gizleyip onun yerine zamir kullanmak anlamına gelir ama burada zamir değil gizlemek demek. Bakın şimdi takip edin. Ala takdiri idmari Ondan sonra bir tırnak koyun. Yoksa anlayamazsınız bu ifadeyi. Ve kale eydan lukmanu Orada tırnağı kapatın. Vaqaale eidan lukmanu ifadesini gizleyerek ayet geldi diyor anlaşıldı mı şimdi? Bundan sonraki ayette on üç müsafirim aldım. Bundan sonraki ayette ne geliyor? Ya bu neye? Inna aintekum vaqaale habbetin. Ey yavrucum diye başı Kim yani ne dedi? Onun başında ne var? Yani yukarıda Lokman oğluna dediği ifadesi var diye burada da yine vaqaale lukman ve eidan var aslında gizli olarak var dolayısıyla bu ayette onu idmar etti yani gizledi diyor bir sonraki ayette bunu gizleyerek verdi anlaşıldı mı O vakale idan lukman ifadesini tıknak için almanız gerekiyor yani ayette bir sonraki ayette vakale idan lukman ifadesi gizlendi ve doğrudan o ifade kullanılmadan ya bu ne yinna ey yavrum diye başladı. Söyleyenin kim olduğu ifade edilmiş. Sımmah tasara dâlike. Yani bir başka görüş sanki. Bu. Neden böyle ihtisar edildi? Yani ve kâle eydan demedi. Niçin? Li delâletil mutekaddimi aleyhi. Çünkü daha önceden geçmiş olan, tekaddüm etmiş olan ifadeler buna delalet ediyor. Yani Lokman Aleyhisselam'ın burada oğluna öğüt verdiğinden, nasihat ettiğinden e, haberdarız dolayısıyla tekrar etmeye gerek yok. Wa hadihi ayetu bu ayet diyor. Vesen el insan ayetinde Şerikallahu Teala el umme vel valide منها fi rutbeti el vasiyeti bihima. Allah Teala diyor burada e, her ikisine de yani anne babaya bu e, iyilik yapmayı vasiyet etmek, vasiyet, daha doğrusu tavsiye etmek suretiyle onları kendine e, bir nevi ortak yaptı. Yani bu onlara iyi davranın. Bavassayna linsan ve aldeyehsana enişkurdli vel valideyk diyor ya bu tavsiyede bana ve anne babaya şükret. Dolayısıyla ne var burada? Sanki bir şirk var. Hani bazı arkadaşlar da e, Tabiri caizse birilerini ya da en basit e, bazı görüşleri sözleri dahi e, şirk gibi değerlendirme hastalığı vardır yani şirk hastalığı iki türlüdür bir hakikaten birilerinde böyle tevhid onları tatmin etmez Eleyse Allahu kafin addet ya Kuran Kerim Allah kuluna kafi değil mi bazılarını yetmiyor yani Allah'la birlikte başka şeylere de sığılma güvenme ihtiyacı hissediyorlar e, maalesef bir Şirkin bu boyutu var Bir de yani en basit e, insani duyguları düşünceleri ifadeleri dahi e, şirk sayacak addedecek kadar e, yani patolojik e, bir durum arz edecek şekilde her olayı şirk olarak yorumlayan, her olaydan bir şirk kokusu alan pek çok sözden eylemden, tavırdan şirk kokusu alan bazı hasta ruhlu insanlar var maalesef. Şimdi burada da mesela Allah diyor ki bana ve anne babana şükret. Yani görünür de burada da hani sanki tevhide aykırı bir şey var. Anne baba kimmiş ki Allah'ın yanında onun adı anasında şükredilsin denilebilir. Bak diyor Allah burada anne babayı kendi ismiyle birlikte zikrederek onları kendine ortak etti bu konuda yani. ثım ve bir ummâ bidaracetti zikril hamli. Sonra diyor burada okuyacaklarımız hanım arkadaşların hoşuna gidecektir. Bazen böyle taaddüd-i zevcat meselelerini filan okuduğumuzda özellikle tefsir kitaplarındaki ibareler çok hoşlarına gitmiyor. Ama şimdi Anneyle ile ilgili okuyacaklarımız hoşunuza gidecektir umarım. Sınma khassasal umma bi derece zikril hamli. Sonra anneyi diyor hamileliğini zikretmek suretiyle e, anneye bir derece daha verdi. Biraz daha özel özelleştirdi. Ve derece zikril radai ikinci olarak da e, emzirmeyi zikrederek ee, çocuğu karnında taşımak sonra da emzirme iziklederek e, annenin çocuk üzerindeki e, hakkını e, vurgulamış oldu. Fatahassale lil ummi 3 mertebe ve lil abi 1. Dolayısıyla diyor anne için 3 mertebe eee hasıl olmuş oldu. Baba içinse bir mertebe yani Babanın çocuk üzerinde bir hakkı varsa annenin üç hakkı var, üç kat hakkı var. Bunu da bu ayetten çıkarırız diyor. Ve eşbehe zâlike, ve eşbehu zâlike kavlul sallallahu aleyhi ve selleme. Resulullah aleyhissalatu vesselamın şu sözü de buna son derece benziyor. Hine kale lehu raculun men Yarısıullah kime iyilik yapayım diye bir adam sorduğunda, kalle ummeke kalle thumman, kalle ummeke kalle thumman, kalle thumme ummeke kalle thumman, kalle thumme abake. Adam geldi dedi ki Yarısıullah kime iyilik yapayım? Kim iyilik yapmadı hak eder bunu. Annendir annendir anne üç defa anne izik sonra baba izik demek ki anne hakkı üç kat daha fazla. Ama anne hakkı. Yani elbette ki İslam kadına anne olması hasebiyle erkeğe göre çok daha fazla değer vermiş. <gülüyor> El cennetü tahta aktamil ummahat. Abadil de ummahat. Fe ceal lehur rub'u minel mebarrati kel ayeti. Dolayısıyla e, yani dört parçaya bölersek bu hakkı. Dördün Birini, dört parçanın birini, dörtte birini babaya vermiştir. Üçünü anneye vermiştir iyiliğin. Vahnen ala vehnin ne demek? Ayette geçiyor. Bunları tırnak içine yazmak lazım. Vahen <gülüyor> zayıflık demek. manahu da'fen ala da'fin. Yani zayıflık üstüne zayıflık. Hamilelik esnasındaki sıkıntılar meşakkate işaret ediyor. O tecrübeyi yaşayan arkadaşlar varsa bunu zaten fiil, bilirler vakı ile işaretun ila meşakkatil denildi ki bu e, hamileliğin meşakkatine işarettir ve meşakkatil viladeti ba'dehu yani vehn ala vehn demek bir hamilelik meşakkatı var bir de doğum meşakkatı var dünyada bilinen en ağır ağrı e, doğum sancısıymış arkadaşlar yani en şiddetli ağrı doğum sancısı ikincisi ise Taş düşürme sancısı. Ben onu e, bir buçuk ay önce yaşadım. E, biri taş düşürdük. Hakikaten çok şiddetli oluyor. Doğum acısı, e, ağrısı daha doğrusu bundan daha da şiddetliymiş. Allah e, hanım kardeşlerimizin yardımcısı olsun ve ecillerini mükafatlarını versin inşallah. Doğum esnasında ölenin şehit e, gibi değerlendirileceğini bildiren sahih bir hadis-i şerif de var. Teşekkür ederim. Ve bir işaret, ilave olarak, ilave olarak, ilave olarak, ilave olarak, ilave olarak, ki bu annenin zayıflığı ve çocuğun zayıflığına olarak, ilave zayıf ilave olarak, ilave olarak, ilave olarak, ilave olarak, ilave olarak, ilave olarak, ila olarak, ilave olarak, ilave olarak, ilave Bu aynı zamanda şuna da işaret etmiş olabilir Annenin zafiyeti hani güçsüzlüğü gün geçtikçe artar. Hamilelik esasında hakikaten öyle. İlk aylar kolay ama gittikçe zorlaşıyor. Fe innehu lem yu'ayyin da'fayni. Bel ka'annehu qala hamalat ummuhu ve'd'zufu yetazayyadu ba'da da'fi ila en yinkadiy amruhu sanki sanki Allah Teala lem ayin, tayin etmedi kesin olarak bildirmedi neyi dafaini yani sanki iki zayıflık demedi yani bir zayıflık ise bir zayıflık hani 1 ile 3 arasındaki o iki rakamının hakiki değerini kastetmedi de bel belki şunu kastetti ke ennahu sanki şöyle dedi Allah Teala hamalatu ummuhu ve'dzafu yetzayedu ba'du dafi Annesi onu hamileydi ve güçsüzlüğü de sürekli artıyordu. İlâ en yenkadiye emruhu bu hamilelik işi bitinceye kadar bu e, zafiyet devam etti demektir diyor. Ve karâ iysâ yani vâhnen diye okunmuş. Ve rûviyet an amrin vâhmen diye okunmuş iman wahidin بمعنى الواحد aynı manaya gelir wa qara'a nasi wa fisaluhu wa abu ya'qub cumhur qurra' fisaluhu diye okudu bazıları da fasluhu diye okudu yani sütten kesmek Ve ashara bil fisal ila ta'did muddat bu yani fisal sütten emzirmek ifadesini kullanmakla emzirmenin e, müddetini de belirlemiş oldu. Yani annesi e, çocuğu iki senede sütten keser ifadesi ile emzirmenin ne kadar sürmesi gerektiğini de ifade etmiş oldu diyor. فَعَبَّرَ عَنْهُ بِغَايَتِهِ e, Bu iki yılda e, keser sütten demekle süt emzirmenin sütü e, son sınırını belirlemiş oldu. Yani iki yıl olduğunu söyledi. وَالنَّاسُ مُجْمِعُونَ عَلَى الْعَامَيْنِ fi مُدَّتِ الرَّضَاءِ فِي بَابِ الْأَحْكَامُ وَالنَّفَقَاتِ İnsanlar yani alimler, buradaki alelade insanlar değil, alimler emzirme konusunda e, hükümler ve nefakalarla ilgili bahisler mevzu olduğunda e, iki yıl olduğunda emzirmenin e, süresinin iki yıl olduğunda ittifak etmişlerdir. Yani mesela e, işte boşanma oldu diyelim, e, kadın e, emziremiyor, e, süt anne bulmaları gerekiyor vesaire. bu tür zamanlarda, bu tür durumlarda e, babaya düşerse eğer bu emzirme süresine kadardır, en fazla e, iki yıldır gibi e, bu tür durumlarda ittifak vardır diyor. Ama fi tahrimil Ancak e, süt hısımlığına gelince, süt akrabalığına gelince, e, süt çocuk mevzusuna gelince. Fahaddadat firkatun bil amayni la ziyadatu ve la naqs. Yani la ziyadatu ve la naqsa. E, bir grup alimler dedi ki, dediler ki e, i̇ki yıldır bunun süresi de ne fazla ne eksik. Yani neyin süresi iki yıl olmuş oluyor? 2 yıl olmuş oluyor. Yani e, hani süt emzirmek e, normal e, evlilik gibi e, bir takım e, mahremiyetler doğuruyor ya. Emenin e, nefsi emzirenin nesli diye formüle edildiği gibi burada kaç yaşına kadar emzirme geçelim? mesela 5 yaşındaki çocuğu emziren bir kadın için o 5 yaşındaki çocuk da onun süt çocuğu olmuş olur mu? Ve onun çocuklarıyla dolayısıyla hani süt mahremiyeti doğmuş olur mu? Mesele bu anlatabiliyor muyum? Yani kaç yaşına kadar emerse çocuk süt hısımlı meydana gelmiş olur. Bazı alimler 2 yıldır dediler diyor buna bakarak. Evet, Zeynep arkadaşımız ayet kelimeyi yazmış. Vifsalu ve hamlu vifsalu 30 şehra onu e, taşımak ve sütten kesmek 30 aydır. Yani 24 ay buysa işte altı ayda e, en erken altı ayda doğum süresi oluyor. Onu da e, birlikte zaten düşünmüş halimlerimiz başka bir grup dedi ki iki yıl ve iki yıla biraz da ilave şimdi Hanefi mezhebinde de İmamey'ne göre İmam Ebu Yusuf'a İmam Muhammed'e göre iki yıl ama İmam-ı Azam'a göre iki yıl altı ay yani iki buçuk yıl altı ay daha ilave etmek lazım diyor İmam-ı Azam'a İzâ kana muttasılar rada'i فِي حُكْمِنْ وَاحِدٍ Ama مُتَسِلُ e, الرَّدَى ise yani sürekli süt devam etmişse فِي حُكْمِنْ وَاحِدٍ يَحْرُبُ O zaman aynı hükümdedir. Yine e, mahremiyet, süt ısımlığından dolayı mahremiyet meydana gelmiş olur. O kalet firkatun yani muttasıla rada dedi sütemeye devam ediyor ise Hani iki yaşından sonra çocuk yine sütemeye devam ediyor e, iki ay e, iki yıl beş aylık oldu e, annesinin sütünü emiyor o arada annesinin sütünü emerken bir başka kadının da sütünü emdi işte teyzesinin sütünü emdi, halasının sütünü emdi vesaire e, eğer ee, annesinin sütün emmeye devam ediyorsa veya da bir başka kadının sütün emmeye devam ediyorsa o esnada emdiği süt yine süt ısımlı meydana getirir diyor. وَقَارَتْ فِي Başka bir grup alim dediler ki اَنْفَةَ وَالصَّبِيُّ قَبْلَ الْعَامَيْنِ Eğer iki yıldan önce sütten kesilirse çocuk وَتَرَكَ ve Süt emmeyi terk ederse yani erken bir dönemde mesela benim oğlum öyle olmuştu. Yani e, üç ay filan emdi ondan sonra bıraktı. فَاِنَّمَا شَرِبَ بَعْدَ ذَارِكَ فِي الْحَوْلَيْنِ لَا يَحْرُمُ Yani e, üç ay emdi benim oğlum gibi diyelim. Ondan sonra bıraktı, hiç e, Daha sonra bir kadının e, sütünü e, emdi diyelim sütünü içti. E, o zaman, o arada bir kopukluk olduğu için bazı alimler bu e, süt mahremiyeti doğurmaz diyorlar. Ve kavluhu teala Evet. Şimdi bu süt mahremiyeti konusunda arkadaşlar e, bir şey daha söylemek lazım. E, Hanefi mezhebine göre e, bir kere süt içmesi, emmesi çocuğun yeterlidir. Yani az ya da çok bu önemli değil. Şafi'lerde bu biraz daha şey zannedersem beş defa emmesi gerekiyor Şafi'lerde doyurucu olarak. Hanefi'lerde bir kere bir damla emmesi de içmesi de ya da yeterli oluyor. Bazı alimlere göre mesela davud Zahiri'ye göre, Zahiri ulemaya göre ve Hazreti Ayşe'ye göre bunun hiç sınırı yok. Mesela 30 yaşındaki bir insan e, herhangi bir kadının sütü ona verirse bir bardak içinde mesela onu içse o onun e, süt annesi olur diyorlar. E, Bunu Buna da bir e, delil getiriliyor hadisten. Hazreti Ayşe'nin Delili şu sahabe-i kiramdan e, Sehle bin Süheyl, e, adında bir hanım sahabi e, diyor ki e, Salim adında işte genç bir delikanlı var. O, onun zannedersem evlattığı e, onunla aynı evde kalıyorum ama yani mahremiyet söz konusu oluyor e, yapamıyoruz ya Resulallah, yani aynı evde kalıyor e, ev içerisinde birlikte olmamız doğru olmuyor ne yapacağım diyor. Peygamberimiz Aleyhisselam da onu, ona sütünü içir o zaman diyor. Bu Salim adındaki o delikanlıya sütünü içirerek onun süt annesi olmuş oluyor böylece. Hz. Ayşe buna istinaden diyor ki hangi yaşta içerse insan bir kadının sütünü onun arasında süt akrabalığı meydana gelmiş olur. Ancak alimler e, ekseliyeti bunu doğru bulmamışlar. iki yaş sınırını koymuşlar. E, peki Hazreti Ayşe'nin o hadisi ne yapacağız? Esas aldı. Onu da demişler ki o özel bir durumdur. O, Sehle, Mint, Süheyle ve Salim'e özel bir durumdur. E, sadece onlarla ilgilidir. Demişler. Bugün süt hısımlığı, süt akrabalığı e, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında tanınmıyor biliyorsunuz. Halbuki ilk kanunlar yapıldığında zannedersem 24 yılında bu süt akrabalığı kanunlara yani taslak kanunda varmış fakat bir gece yarısı çıkartılmış kanun tam geçmek üzereyken o hüküm çıkartılmış ve böylece süt ısımlı meselesi Türk kanunlarımcı Türkiye Cumhuriyeti kanunlarımcı tanınmıyor maalesef. Birkaç sene evvel hükümetini hatırlarsanız e, süt bankası oluşturma e, projesi vardı. Son anda bundan vazgeçtiler. E, netice itibariyle yani kimin sütünü içtiyse onun süt çocuğu olmuş olacak. Belki ileride e, bir süt kardeşiyle evlenmek durumunda olacak bilmediği halde. E, yani özellikle çocuk yaşlardaki e, süt... Ee, i̇çiminin insanın e, hem fizyolojik hem biyolojik hem de psikolojik yapısı üzerinde hem maddi hem de manevi yapısı üzerinde etkisi olduğu e, biliniyor. E, dolayısıyla e, o uygulamadan e, başlamadan vazgeçmiş oldular. O da iyi de oldu. Bir mesele daha var. E, süt kardeşler diyelim ki bilmeden birbirleriyle evlendiler. Yani süt kardeş olduklarını bilmiyorlardı. Ya da süt kardeşliğin İslam'da e, evliliği evliliğe mani bir durum arz ettiğini bilmiyorlardı. Evlendiler, e, yani bildiğim kadarıyla ulemanın ittifakıyla bu evliliğin bozulması gerekir. Yani süt kardeşle evlenmişse bilmeden evlendi diyelim, sonra kadın birisi çıktı geldi, dedi ki ya ben e, onu da emzirmiştim aslında, o benim süt eee çocuğumdu öbürü de öyle falan demişse o zaman e, o evliliğin bozulması gerekir diyorlar. Şimdi ayetlere devam edelim. Enişkur ihtemelü en yekuna't takdirü bi en demek bir en şükür yani şükretmek suretiyle manasına gelir ve ihtimal antıkun müfessir atan müfessir olabilir az önce yukarıda söylediğimiz gibi o Kahred <gâle> Sufyan ibn Uyeyne'te men salı's salavatı 5 fakat şekar Allahu teala Sufyan ibn diyor ki kim beş vakit namazını kılarsa Cenab-ı Hakk'a olan şükür borcunu ifa, ifa etmiş olur. Ve men daali valideyhi fi dubr'is salavati fakat şekerehuma. Her kim de bu 5 vakit namazın akabinde anne babasına dua ederse ki tahiyyatta bunu yapıyoruz değil mi? Rabbenâ ve Bunu yapıyoruz sahiyatta. Yani dua etmiş oluyoruz. Anne babasına teşekkür etmiş olur. Ve kavluhu Teala ileyyel dönüş yalnız banadır ifadesi neymiş? Tavâdun esnâ'l vesiyeti. Vasiyet esnasında yani tavsiye esnasında yapılmış bir vaattir. Ve kavluhu Teala ve in câhedâke el okuyacağız. Daha önce neden böyle konumuzu gerektiğini söylemiştim. Ek milil ayete temmimil ayete demektir o. Ruviyye ennehateynil ayeteynü nezelete afi şe'ni Sa'd ibn-i Vakkas rivayet edildi ki bu hikayeti kerime Sa'd bir Ebi Vakkas hakkında nazil olmuştur. Hani yukarıda demişti ya biraz sonra Sa'd bir vakas Vakkas hakkında rivayet edeceğim e, mesele taberinin görüşünü haksız çıkarıyor demişti az önce. İşte o, o rivayet geldi. Ve zâlike şöyle ki enne ummu himnete haminete bin yani nasıl okunuyor bakmak lazım. Binte ebi sufyâne binte ebi sufyâne bini umeyyete Annesi Annesi ya da eee Ebu Sufyan'ın kızı idi. Lamma esleme yani anne, Ebu Sufyan'ın kızı olan annesi Saad bin Ubakas Müslüman olduğunda harefet en la ta'kula Yemek yemeyeceğine ve hiçbir şey içmeyeceğine yani ölüm orucu tutacağını yemin etti. Ne zamana kadar? Hatta yufariq dinahu ve yerci ila dini kavmihi. Yani Olu Saad e, İslamı terk edip kavminin eski dinine döneceye kadar ölüm orucuna devam edeceğini söyledi. Fa ledce saadun fi İslami Saad ise İslam'da yani ledce bir mana asır ısrar etti kaldı sabit kaldı. Ve kânetiye ıza afrat alayher jügû ve alâtşû Kadın bu kadının açlığı ve susluğu çok artınca hani bayılacak hale gelince ağzını açıyorlardı böyle zorla. Bayurva şejarufaha şejarufaha diye de ifade rivayet ediliyor. Ey <gülüyor> fethuhu ağzını açıyorlardı bir hudin böyle bir sopayla diyelim. Bir çubukla ağzını açıyorlardı bir udin ve bir yani sopa benzeri bir şeyle ya da osab bu ma yurammiquha ve yani onun en azından hayatta kalmasını sağlayacak kadar su döküyorlardı ona. Ramak kaldı. Türkçede ramak kalma kelimesi var ya buradan geliyor. Yani ona yetecek hayatta kalmasına yetecek miktarda su damlatıyorlardı ağzından döküyorlardı felem ma ta'ale zalike baktı ki kadın bu iş uzadı uzayınca bu iş baraeten <gülüyor> la yercu eklet sad'den döneceği de yok sad'ın bunu görünce yemeye başladı fefi hazil kıssati bu ayetler bu kıssa hakkında nazil oldu diyor hani anne babası ve cehda kale ente şekebima bî leserek bi yedmu fala tudayhuma ayati bunun hakkında nazil oldu diyor yani eğer seni şirk e zorlarlarsa itaat etmezsin. La ta'ati makhluken fi masiyati khalik. Hadu serifide malumunuzdur. E yani khalika isyan olan bir durumda mahluka itaat edilmez. Khalahu Sa'd bin Abi ve Kas'in ve cemaat. Şu bunu Sa'd bin Abi ve Kas ve ee, bir grup e, müfessir söylemişlerdir. Kal al-Faqih yul Imamur kaldı yine İbn Atiye dedi ki: "Famutla bülâyetül ula alamru birrül waldeyni ve tağzimihi birinci ayetin e, hedefi, birinci ayetin konusu gayesi anne babaya iyi davranmak ve ona e, tazim etmektir Sıma hakma bi an zârke la yikun fi al kufri wal ma'asis onda." Ee, bunun yani anne babaya itaatin e, küfür ve günah e, söz konusu olduğunda e, caiz olmadığı söylendi. Ve cumletu hazal haza'l babi en taatü'l validaini la turaa fi rukubi kebiretin ve fi terki bu bu konuda söylenenler özetle şudur ki diyor. Anne babaya itaat ee, günahları işleme konusunda gözetilmez anne babaya itaat. Ya da bir fiter terki faridatin alel yani ya da farz ayınların terkimde onlara itaat edilmez. Ne günahın işlenmesi ne de farz terk edilmesinde onlara itaat edilmez. وَتَلْزَمُ تَعَتُهُمَّ فِي الْمُبَاحَاتِ Ama mübah konularda onlara itaat etmek e, gerekir. ve وَتَسْتَحْسِنُمْ eee fi terk taatati'n nedbi eee yani hasen görülmüştür. E, taatleri terk etme konusunda fi terk taatati'n nedbi yani mendub olan, müstahap olan e, taatleri ibadetleri terk etme konu terk etmek de müstehap görülmüş görülmüştür. Ya yani müstahsan görülmüştür, iyi görülmüştür. Yani müstehap bir ibadet anne babanın e, itaati söz konusu olduğunda terk edilebilir diyor yani ve minhu emru jihadil kifayeti. Mesela farz-ı olmayıp da affedersiniz farz-ı olmayıp da farz-ı olan cihat böyledir diyor. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gence sormuştu cihada gitmek istediğini söylediğinde annenin rızası var mı yok deyince e, git annenden rıza al annenin bakımıyla ilgilen bu senin için daha önemlidir diye göndermişti. Ve ve icabetu lil ummi fıssalati ma imkani el i'adeti ve yine namaz kılarken eğer eee annemiz mesela bize seslenmişse e, ve o namazı e, bozduğumuzda tekrar namazı kılabilecek kadar vakit varsa, yani diyelim mesela öğle namazını kılacağız ama ikindiğiyle aramızda beş dakika var, o zaman olmaz da öğle namazının daha ilk dakikalarında namazı durduk, annemiz bizi çağırdıysa e, o zaman bozulabilir diyor. Alâ enne hâza akvâ yani bu mendup olanların en güçlüsü olmasına rağmen, lakin nüvarları bir kuvvî heleketi araya. Peki, e, o zaman nasıl bu e, annenin çağrısına kulak verilebilir namazda bozu, bozulur mu namaz diye sorarsan, şöyle derim diyor. E, yani annen niye çağırır, durup dururken çağırmaz. Yani o çağırdığına göre çok acil bir ihtiyacı vardır. Belki. Bir sıkıntısı vardır eğer ondan kurtulamazsa ölecektir vesaire diyerek yorumlanır diyor. E, o sebepten dolayı namazı terk etmek dahi güzel olur diyor. Ya da buna benzer sebepler yani mesela annesi işte diyelim ki bir yere sıkıştı bağırıyor namaz içinde. Yavrum yetiş, oğlum kızım yetiş falan elimi kaptırdım, ayağımı kaptırdım vesaire bunun gibi durumlarda terk edilip gidilebilir yani bunlar zaten namazı, namazı bozmayı mübah kılan şeylerdir yani birinin hayati tehlikesi varsa namaz bozmayı mübah kılar bu mesela namaz içinde baktınız birisi önünüzde oturuyor hiç haber olmadan arkadan bir akrep geldi adamı sokmak üzere o zaman namazı terk etmek gerekir Namaz, namazı bozup bu akrebi öldürmek gerekir diye fıkıh kitablarında geçer. Bu da o konuya benzetilmiştir diyor. Feleyekunu akwa min al-nadbi. Bu yani mendub daha da güçlü olamaz ve Halef el-Hasanu fi fasli bu konuda Hasan-ı Basri'yi muhalefet etmiştir. Pek çok konuda olduğu gibi süre bir değer aldı hemen hızlıca geçin. Faqale in mana'at ummuhu min shuhudil-ishail اَخِرَةِ شَفَقَةً فَلَا يُطِيَهَا Eğer annesi e, onun e, bir sonraki yani yatsı namazını görmesine yatsı namazı diyeceğiz herhalde değil mi? اِنْ مَنَعَتْهُمْ şuhudi مِنْ شُهُودِ اَلَا اِشَاءِ الْآخِرَةِ شَفْقَةً فَلَا eğer annesi e, onun e, yatsı namazını kılmasına yatsı namazının son anını e, görmesine mani olursa şefakaten fa la o zaman ona itaat etmesin annesine dedi. O kavluhu wa sahibuhuma ma'ruf wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Onlarla dünyadayken iyi geçin. Yani ilebeveynin kafirayni kafir anne babayla ey silhuma bil mali ve bir bi yani Yani mal ile hediyeler göndererek ya da götürerek onları e, onları ziyaret et. Sıdıyı Rahim'de bulun. İlişkini kesme ve onları güzellikle e, çağır sesten bir şey söylediğin zaman hani bağırarak çağırarak kabaca değil de güzellikle onlara hitap et. Ve minhu kavlu esma'i esma'u minhu kavlu esma'e binti Ebi Bekr'in Siddiqi'nin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ebu kızı Esma'nın şu sözü de, şu kıssa da buna işaret eder. وَقَدْ قَدِمَتْ عَلَيْهَا خَالَتُهَا وَقِيلَ ummuha Daha bilinen şey immuhadır. anne مِنَ الرَّضَاعَةِ Ama yani burası da ihtilaflıdır. Yani bu meseleyi daha önce biraz araştırmıştım. Şimdi Esma bint Ebu Bekir Medine'de, onun müşrik annesinin Mekke'ye geldiği söyleniyor. Ancak bu müşrik annesi Ebubekir radıyallahu anh'ın hanımı mı yoksa e, süt annesi anlamında mı e, orada ihtilaf var. Bir de hale yani e, teyzesi şeklinde bir rivayet de var diyor. E, ama umha diye daha bilinen rivayet olur. Fakat o gerçek annesi mi süt annesi mi orası ihtilaflıdır. Fekalet ya Resulullah inni ummi qadimat alayye ve hiye ragibetun. Fasiluha diyor ki ya Resulullah annem Medine'ye geldi ve bu ragibetunu de iki şekilde açıklarlar. Bir rabet ediyor demek yani benimle görüşmek istiyor. Onunla görüşeyim mi? Sıla-i rahim yapayım mı diyor ya da ragibetun an diye yorumlarsa Medine'ye geldi ama ee, İslam'dan yüz çeviren bir insan Yani İslam'a hiç rağbeti yok bu kişinin, bu annemin. Yine de onun ziyaretini kabul edeyim mi? Onunla görüşeyim mi? Diyince kâle na'am. Burada söylemiş zaten kendi yorumunu İbn Atiye. وَرَغِبَتُنْ قِيْلَ مَعْنَاهُ anil İslamı Yani e, İslam'a hiç rağbeti yok demektir diyor. Ee, daha çok kabul gören manası demin dediğim gibi rahibetün li, ziyara, li ziyarati gibi yani yani rahibetün fi ziyarati gibi yani beni ziyaret etmek istiyor ben de onun ziyaretini kabul edeyim mi manasında bütün bunları da gösteriyor ki anne baba müşrik deyi olsalar dünyevi ilişkiler söz konusu olduğunda onları ziyaret ederiz onlarla görüşürüz konuşuruz gönüllerini alırız hal hatırlarını sorarız hatta ihtiyaçlarını gideririz hizmetlerini görürüz ancak dini konularda Onların e, bizden beklentilerini yerine getiremeyiz. Çünkü Allah'ın hakkı, anne babanın hakkında çok daha üstündür. Evet. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Böylece dersimizin sonuna geldik. Zannedersem şimdi bir dersimiz daha var. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere inşallah. Bu arada şunu söyleyeyim. Bugün çarşamba değil mi? Bu cumartesi arkadaşlar bir ameliyat olacağım. Allah nasip ederse. Ee, bir burundan ameliyat olacağım. Yani hem kemik hem etten. Ee, dolayısıyla çarşamba günü ders yapabilir miyim? Bilemiyorum. Yapmaya çalışacağım ama eğer ameliyat olursam tabii karşınızda e, o halimle çıkmış olacağım. E, dua edin inşallah. Eğer ders yapamazsak çarşamba günü e, ben size haber ulaştırırım Allah nasip ederse peki görüşmek üzere ee, Allah'a emanet olun Esselamu Aleyküm. teşekkür ediyorum